Change.org Taksim Ulu Çınarlar Yaşasın adresindeki kampanyada Seda Arıcıoğlu 20.382 kişinin imzasını toplamıştı. Seda Arıcıoğlu güzel haberi bu kampanyasına imza atanlara şu ifadelerle duyurdu. Sevgili dostlar, birbirimize, üzerinde yaşadığımız güzel dünyaya, yuvamıza, duyduğumuz sevgi ve hürmeti, umudumuzu canlı tutarak verdiğimiz çabaların sonucu. Ulubınar mevkinde duble yol yapımı nedeniyle kesilmesi planlanan asırlık çınarları kurtarmış bulunuyoruz. Aslında öylesine basitmiş ki yolun başka bir yere taşınmasına gerek bile kalmadan sadece orta refüj daraltılarak çınarlar yaşatıldı. Yol güzergahı planlanırken doğaya en az hasarı verecek alternatifin en baştan tercih edilmemesi içimizi burktu. Geç kaldık demeden Yetkililere ulaşmamızın sonucu 180 ile 800 yaş arasında değişen Çınar ailesinin fertlerini kurtardık. Bizim bu süreçte öğrendiğimiz şu oldu. Masa başında çizilen bir planın yakın çevremizde olumsuz bir sonuca yol açacağını fark ettiğimizde bu planı yapan kişi ve kuruluşlara gözden kaçırdıkları detaylarla ilgili bilgi vermek ve kararlarını gözden geçirmeleri için başvurmak konusunda tembel ve umutsuz Olmamak gerekiyor. Bir fark yaratabiliriz. Sonuçları daha fazla yıkıma neden olacak kararlarımızdan dönebiliriz. Bugün, şimdi seçimlerimizi değiştirirsek yarın bizi daha güzel bir dünya bekliyor olacak. Bize destek olan siz değerli dostlara, karayollarına, yol inşaatından sorumlu yol şirketine, Change.org'a, Orman Yüksek Mühendisi Doktor Mehmet Ali Başaran'a, bu süreçte bize destek olan, haber yapan, nöbet tutan tüm güzel insanlara... Ulu Çınarlar adına teşekkürlerimizi iletiriz. Dünyayı bulduğundan daha güzel bırakmanın özlemi ve gayreti içinde olan kıymetli dostlar. Bu zor zamanlarda hepimizin sevgi, sağlık, huzur ve güvende olmasını dileriz. Bir diğer güzel haber de Heybeliada Heliport projesinden geldi. UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye aday, kentsel ve doğal sit alanı olan büyük adada Denizin doldurularak helikopter iniş alanı yani heliport inşaatını planına yürütmeyi durdurma kararı verildi. İzellevi Coşkun'un yürüttüğü Change.org Taksim Büyükada Heliporta Hayır adresindeki kampanyaya 9.632 kişi imza atmıştı. Ayrıca Mimarlar Odası da yürütmeyi durdurma davası açmıştı. Alanya Yeşilöz sahilinde petrol boşaltım tesisinin büyütülmesine karşı yürütülen kampanyada da güzel bir haber geldi. Bundan iki ay önce bölgede inceleme yapan bilirkişi heyeti, petrol boşaltım tesisinin çevresel etki değerlendirme raporunun eksik ve hatalarla dolu olduğuna yönelik bir rapor sundu. Change.org Taksim, Yeşilöz sahiline dokunma adresindeki kampanyayı yürüten yöre halkından Güldane Şahin, güzel haberi imza atan 45 bin kişiye şu ifadelerle duyurdu. Sevgili doğa dostları, sizlere bugün güzel bir haberi verirken mutluluktan inanın gözlerim doldu. Başarmaya çok yakınız. Bilirkişi heyeti burada yaptığı inceleme sonucu raporunu hazırladı ve petrol boşaltım tesisinin çevresel etki değerlendirmesinin hatalarla dolu olduğunu söyleyerek verilen olumlu kararın uygun olmadığını mahkemeye iletti. Şimdi beklentimiz mahkemenin bu rapor doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı vermesi. Süreçle ilgili ufak bir hatırlatma yapmam gerekirse özel bir firma sahilimiz açıklarındaki petrol tesisini büyütmek için başvurmuş ve çet olumlu kararı almıştı. Bizler bu süreçte hem kampanya yürüttük hem de Yeşiloz sakinleri olarak dava açtık. Bilirkişi incelemesi bu dava sonucu gerçekleşti ve bilirkişi keşfi sırasında uzmanlara sizlerin imzalarını da Teslim ettik. Şimdi aralarında uzman biyologlar, inşaat mühendisleri ve çevre mühendislerinin olduğu bilirkişi heyeti raporun ciddi hatalarla dolu olduğunu mahkemeye iletti. Mahkemenin nihai kararını da sizlere yakında iletmeyi umuyorum. İyi ki varsınız. Bu süreçte yanımızda olduğunuz için her birinize binlerce teşekkürler. Bilirkişi heyeti raporundaysa şu ifadeler yer aldı. Flora açısından yapılan değerlendirmede hazırlanmış olan ÇED raporunun Floristik açıdan çok fazla hatalar içermesi, raporu hazırlayanlar içerisinde bir flora uzmanının bulunmaması ve kumul vejetasyonu ile bu vejetasyonda yer alan bitkilerden hiç bahsedilmemesi büyük bir eksiklik. Ekolog, hidrobiyolog açısından yapılan değerlendirmede çalışma bölgesinin denizel alan biyolojik çeşitliliği ve ekolojik özellikler bakımından rapordaki bulgular değerlendirme ve etkilerin tanımlanması ve bunlara yönelik önlemlerin eksik kaldığı projeyle ilgili olarak davalı idarece çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı verilmesine ilişkin kararın iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı açılan davada ÇED olumlu kararına uygun olmadığı ortak ve görüş kanaatine varıldı dendi burada. Kampanya Change.org Taksim Yeşiloz sahiline dokunmadı. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi Müzik